Herkese merhaba, kamda Damla Özler ve Rauf Kösemen'le berabersiniz. Deprem özel yayınlarımız devam ediyor. Bugün yine Açık Dergi'nin konuğuyuz. E, Açık Dergi ekibine çok teşekkür ederiz bu zaman için. E, önemli bir meseleyi konuşacağız. Depremle ilgili değebildiğimiz kadar çok alana değmeye ve mümkün olduğu kadar çok sese kanal olmaya çalışıyoruz. Kaçuv'dan, Kaçuv Genel Müdürü Kübra Altepe bugün bizlerle beraber deprem ve kanserli çocuklar üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Hoş bulduk Damla Hanım. Rauf hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçin topu sana atayım hemen. Evet Kübra Hanım, şimdi Kaçuv yani kanserli çocuklara, umut vakfı, özellikle muhtaç durumdaki kanserli çocuklara ve ailelerine destek veren, bunu da çok uzunca bir süredir yapan bir vakıf, aynı zamanda bu destek bir bir tür kişisel felakete destek verildiği için bu desteğin psikolojik arka planından, teknik arka planına kadar, barınmaya kadar pek çok alanda uzmanlaşmış veya birikim üretmiş de bir kurum kaçır. Şimdi çifte afet yaşadınız ve evet. bölgede, de, bölgede de iki hastanede onkoloji servisleri var. Neler olacak bundan sonra? Siz nasıl çalışacaksınız ve bölgedeki kanserli çocuklar ne durumda? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim Rauf Bey. Çok güzel e, bir şey değindiniz. Aslında yeni iki önce Kanser Çocuklar Umut Vakfı e, kurulduğunda amacımız bütüncül bir şekilde hem e, tedavi gören çocuklarımıza hem de ailelerine kucak açmaktı. Dolayısıyla da İstanbul'da iki tane aile evimiz var. E, kanser tedavisi gören çocuklar hangi yerden gelirse gelsin aylarca tedavi süresi boyunca Aile evlerimizde misafir ediyoruz, ağırlıyoruz tüm masraflarımız karşılıyorlar. Biraz önce dediğiniz gibi aslında bizim çocuklarımız zaten bir travmayı yaşıyorlar kanserle. Aslında 6 Şubat'ta biz ciddi bir çok uyandık ve deprem bölgesinde 11 ilde bizim kanser tedavisi gören çocuklarımız ve ailelerimiz de vardı. İlk günden itibaren biz o civarda yaklaşık 300 tane ailemize ulaşmaya çalıştık. İlk günden, ilk gün hemen hepsine iletişim bilgileri olduğu için e, aradık. Tabii ki bir kısmına ulaşabildik, bir kısmına ulaşamadık. E, listeledik ailelerimize ulaştıklarını. Hasarlı hastanelerle ilgili iletişim geçtik. Hangi hastaneler hasarlı, hangileri yıkalı Çünkü hastanelerle birebir iletişim halinde olduğumuz için onkoloji servisleriyle. Bunları tespit ettikten sonra da kısa ve Orta vadede hemen ne yapabiliriz noktasında hızlı bir çalışma yaptık ekip arkadaşlarımla beraber. Ailelerimiz tabii ki o bölgedeki ailelerimiz öncelikle deprem şokunu atlatma gayreti içindeydi. Ee, bir kısmı depremden 15 gün sonrasında doğru gelirsek aslında tedavilerle ilgili ihtiyaçları e, şekillenmeye başladı ilaç ihtiyacı olan çocuklarımız var tedavi esnasında kullandıkları ilaçlar öncelikle onları ulaştırmaya gayret ettik ee, Ailelerimizin hala ulaşamadıklarımız var ee, yaklaşık 300 ailemizden 15 ailemize hiçbir şekilde ulaşamadık telefonla da ulaşamadık, mesajda da ulaşamadık muhtemelen onları kaybettik diye düşünüyoruz ee, ayak e, sağ kalan ailelerimizle ilgili de ihtiyaçlarını tek tek arayarak en kısa sürede onları nasıl çözebiliriz diye hem sahada bulunan gönüllülerimizle beraber hem diğer STK'larla beraber sahada onlara ihtiyaçla ve birebir destek olma gayreti içinde olduk. Hala da çalışmalarımız aslında devam ediyoruz. En son ailelerimizin birebir gıda desteği tabii ki sahada yüzlerce tırlar gidiyor, gıda ulaşıyor ama Onların spesifik ihtiyaçları da olabiliyor çocuklar özelinde. Onun için tüm ailelerimizde dijital kodla e, cep telefonlarla, SMS mesaj giderek e, özellikle gez, gezici marketler olan e, kurumlarla işbirliği yaparak e, alışveriş yapmalarını sağladık. Çok güzel mesajlar geliyor, çok duygusal mesajlar geliyor. Hatta alışverişlerin listesini gönderen ailelerimiz var. Onlar aslında onların arkasında olduğumuzu, onlar için her şeyi yapabileceğimizi bildikleri hissiyle aslında güveniyle bize çok güzel dönüşler yapıyorlar. Küçük de olsa biz onların bu dönüşlerinden çok çok mutlu oluyoruz. Bundan sonraki süreçte aslında o bir de özellikle biliyorsunuz Çukur Üniversitesi'nde de e, onkoloji servisi ve diğer alanlarda boşaltma başladı. Ya, bir aldığımız kadarıyla e, Antep'te e, onkoloji servisi var ama onun dışında tedavi için özellikle sevk alabilen kanser tedavisi gören çocuklarımız batı tarafında Antalya'da, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da onkoloji servisi olan hastanelere Gidişiyle ilgili de biz ne yapabiliriz diye araştırmalar yaptık. Hem o bölgedeki konaklamayla ilgili çalışmalarda işte hem misafirhaneler, hem otellerle görüşerek ne kadar süreyle barındırabilirler. Onlarla iletişime geçerek aslında sözlerini aldık. Ulaşım giderlerine kadar sözlerini aldık. Aileler yavaş yavaş sevkle ilgili çalışmalara başladılar. İstanbul'a gelen ailelerimiz oldu. ailelerimizi yerleştirdik. Daha önce bizim aile evlerimiz aslında biraz butik otel gibi olduğu için odalar anne baba ve tedavi veren çocukla sınırlıydı. Daha genişlerimiz olmadığı için ama deprem üzerinde biz bunu da değiştirdik. Aile ferdi kaç kişi olursa olsun mümkün artık onları ayırmamak için aile evlerimizde kuralları da değiştirerek onları misafir etmeye başladık. Kısacası aslında deprem sürecinde... Buyurun buyurun Damla Hanım Kusura bakmayın ne olur araya girdim çünkü e, bir soru çınlıyor zihnimizde tabii, tabii, buyurun. E, Türkiye'deki onkoloji servislerinden e, bahsettiniz Rauf da bahsetti e, Cerrahpaşa onkoloji servisi de bunların en deneyimlisi diye bilinir genellikle ama Cerrahpaşa'da da bir e, deprem güvensizliği nedeniyle boşaltılma süreci başladı galiba bu sizi etkiliyor mu? Ee, tabii ki etkiliyor. Ee, şöyle bizim e, ilk açılan ailemiz 2012 yılında zaten e, Cereh Paşa Hastanesi'nin hemen bitişiğinde. Ki zaten e, kanseri çocuklar mutfakı 22 yıl önce kurulurken e, şu an yönetim kurulu başkanımız olan Profesör Doktor İnci Yıldız o dönemde e, Cerrahpaşada hematoloji onkolojinin başındaydı. O dönemde Cereh içinde kurulmuş bir vakfız aslında. Orada doğmuş bir vakfız. O dönemlerde ee, henüz çocukların e, ve kanser tedavisi kişilerin devlet tarafından tedavi e, ilaçları karşılanmadık dönemde biz aslında ilaçları alabilmek adına kurulmuş bir baktık. Ondan bugüne çok şey değişti. Şu an e, en azından kanser tedavisi güren tüm e, giderleri e, devlet tarafından karşılanabiliyor. E, dolayısıyla Ceha Paşa bizim için çok kıymetli kurulduğumuz yer. E, bizi etkileyen yer e, dolayısıyla aileler zaten tedavi gören aileler özellikle cerrah başarı çokaya ya geliyorlar yakın olduğu için bizim ailelerimizde konaklıyoruz onları. E, Pendik'te de ailemiz var ama mesela e, gelenler ağırlıklı sevk e, Paşa'da çapayı olduğu için tabii ki buradaki değişim bize etkileyecek ister istemez. Peki bundan sonraki süreçle ilgili e, konuşuyorduk, tam oraya atlayacaktık. E, nasıl ilerleyeceksiniz, nelere ihtiyaç olacağını öngörüyorsunuz? Çünkü kısa bir süreçten de bahsetmiyoruz. Hem e, onkoloji tedavisi uzun bir süreç hem de e, depremden sonra yaralarımızı hep birlikte sarabilme süreci de uzun bir süreç olacak. O kadar kısa hemen halle olmuş bir dönemden bahsetmeyeceğiz. Ee, aslında biz bir taraftan e, kanser çocukta mutfaklı olarak e, kendi içimizde dokunabildiğimiz ailelerimize ulaşırken diğer taraftan da seyir toplum kuruluşun genel müdürleri olarak düzen olarak toplanarak ortak neler yapabiliriz, ne, sinerji yaratacak neler yapabiliriz e, noktasında e, görüş alışverişi içindeyiz. Çünkü İstanbul depremde e, biz beklenen deprem ve orada da aktif e, rol olmak gerekecek. E, Afet platformu üzerinden biz aslında gönüllerimizle beraber sahadaydık, Türk STK'larla beraber e, o esnada tüm e, iletilen ihtiyaçlar, konumlar, e, ihtiyacı olan ailelerin nereye yönlendirileceği noktasında çok sıkı bir çalışma gerçekleştirdik. O açıdan gurur duyuyorum tüm afet platformdaki gönüllerimizle diyebiliriz. E, biz kısa vadede ve orta vadede size e, stratejilerimize oluşturduk demiştim. Kısa vadede öncelikle ailelerimizin sağlığı yerinde mi, yaşıyorlar mı, evleri ne durumda bunlar tespitini yaptık. Sonrasında ihtiyaçları nedir? Gıda ihtiyaçları ve çocukların ilaç ihtiyaçları nedir? Bunları tespit ettik. Aynı zamanda bizim burs de var. E, Damla biz e, kanser tedavisi kuran çocuklarımıza burs da veriyoruz. Diyoruz ki yaşama tutumuna biz inanıyoruz. Eğitimde çünkü dezavantajlı hale gelebiliyorlar. Tedavi süresi boyunca eğitimi ara vermek durumda kalabiliyorlar. Biz diyoruz ki eğitimi ara vermeyin. E, biz size burs sağlıyoruz. E, gönüllerimize eğitimler veriyoruz. Dolayısıyla o bölgedeki Bursa'dan öğrencilerimize ilave bir eğitim desteği sağlayacağız. Dijital tarafta eğitimi biliyorsunuz uzaktan devam edilecek ya da hibrit devam edilecek. Dolayısıyla mağdur olan öğrencilerimiz vardı. Onlara bilgisayar temin noktasında çalışmalara başladık. Konaklama noktasını biraz önce de aktarmıştım. Özellikle Deprem bölgesinden Batı'ya tedavi için gelecek ailelerimizin konaklama ve ulaşım giderlerini sağlama noktasını destek olmaya başladık. E, psikologlarımızla beraber e, travmayı, ilk travmayı atlattıktan sonra, zaten biz yıllardır kadro psikologlarımız var ki onkoloji psikoloji kısmı çok niş bir alan ve orada sahada birebir deneyimlerin arkadaşlarımız olduğu için, onlarla beraber ailelerimizi destek olma gayreti içindeyiz ama deprem e, psikolojisi ayrı bir şey. Depremle ilgili travma farklı bir şey olduğu için orada da daha özel ve e, hassas yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. E, gıda e, desteği sağlıyoruz ailelerimize. Biz daha önce söylemiştik de işte takut dışında e, hijyen. Çünkü hijyen çok önemli kanserde. E, ve e, yıkımla beraber siz de takdir edersiniz ki ortaya çıkan asbestlerden dolayı kanser e, sayısı veya kansere yakılanların sayısı artacak diye öngörülüyor. E, yılda zaten Türkiye'de aslında 3504 bin, e, bin aralığında çocuğumuz çocuğumuza kanser tanısı konuyor e, ve biz bir mümkün mertebi tüm bu çocuklara ulaşarak onlara umut olmaya gayret ediyoruz. Bu oran gittikçe artacak gibi duruyor. Aslında hepimizde çok daha fazla sorunluklar düşüyor bu süreçte. Ee, bizim gibi STPK'lara ve bizi destekleyen bağışçılarımıza, kurumlara diyebiliriz. Ee, psikologlarımıza destek olacağız. Ee, ailelerimize umut kutular dediğimiz hijyen kutuları, gıda kutuları sürdürülebilir kaynak sağlamamız gerekiyor. Deprem bölgesinde şu an herkes yardım yağdırıyor ama birkaç ay sonra o sürdürülebilir sağlamak çok önemli. O nedenle biz ailelerimize diyoruz ki biz minimumda 6 ay size aylık nakdi destek sağlayacağız. Aylık kurumları. Ee, Gıda desteği, dijital kodla sağlayacağız, burs desteği sağlayacağız çocuklarınıza Biz sizin yanınızdayız veya işte konaklama olsun, ulaşım olsun. E, bu süreçte biz her daim yanınızdayız, geçmişte olduğu gibi bütüncül yaklaşıyoruz biz, tüm çalışmalarımıza. E, o nedenle e, bunları da proje haline getirdik. E, kurumlara hatta yurt dışındaki e, ABF'le dair başvurular yaptık. Sürdürebilirliği açısından çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz için de anlamlı. Şimdi 30 tane ilde onkoloji servisinin varlığını biliyoruz. Pardon 30 servis var toplam 16 ilde. Evet, yani evet. Iki, iki, iki tanesi afet bölgesindeydi. Geri kalan 28 tanesi de diğer illerde. Yani siz bu tarafa taşıyacaksınız bu insanları ve 6 ay boyunca da destek vereceksiniz. Yeni çıkan vakaları da almaya çalışacaksınız. Bütün bunları yaparken bir kaynak kullanıyorsunuz. Bir çağrı yapalım evet. mı? Bu destek için ne yapması gerekiyor insanların? Çok çok seviniriz Rauf Bey. Çünkü e, bu süreçte zaten yıllardır kanser çocuklar umut e, fakat olarak Türkiye'nin her yerinde İstanbul'da olmasa bile tedavi gören aileleri e, düzenli olarak biz zaten erzak yardımı Çocukların doğum günü, doğum günü hediyeleri, 23 düzen bayram. bize hep umut olmak üzere, e, hastanelerde oyun odaları yapıyoruz ev hastanelerinde. Oyun odalarını görseniz o kadar güzel, o kadar canlı ki. E, çünkü çocuk ne kadar çok e, eğlenirse, mutlu olursa tedaviye cevap verebiliyor. Biz hep umutlu bir şekilde e, yansıtmaya çalıştık. Burada da devam ettirebilmemiz için umudu tabii ki desteğe, bağışlara, Kucaklanma ihtiyacımız var. Biz sadece burada elvereniz aslında yani bir elden aldığımızı ihtiyacı olanlara aktarmaya çalışıyoruz şeffaflıkta kanser çocuklar mutfaklı olarak. O nedenle destekler bizim için her destek çok kıymetli. Bir lirada, bin lirada hiç önemli değil. Sürdürülebilir olması çok önemli. Onun altını çizmek istiyorum Avf Bey. Bizim düzenli bağışçılarımız var. Her ay 50 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira. Şu an yaklaşık 3500. Dört bin tane düzenli bağışçımız var. Düzenli bağışçımız sayısının artması çok kıymetli. Bizim de sürdürülebilir destek sağlayabilmemiz için bu Bir umut Umutlu Kutu gibi bir uygulamanız da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani aynı evet. destek de alıyorsunuz. İsterseniz nereden yapabilirler bu desteği? Nereye aramaları lazım? Hangi web sitesine girmeleri lazım? Onu da bir anons edelim. Tabii ki. Şimdi umutlu kutular kısmında bahsettiğim gibi içeriğinde ailelerimizin ihtiyacı olan temel gıdalar, çocuklar için etkinlik setleri ve hijyen paketleri oluyor. 3 farklı paket yolu umutlu kutular ve herhalde düzenli olarak gönderiyoruz. Kanser çocuklar mutfak bu üzerinden aslında bize ulaşabilirler. Girdikleri andan itibaren hem bireysel bağış hem ani yardım hem düzenli bağış kısmında çok rahatlıkla... ...web sitemize girdiğinizde bunu sağlayabilirsiniz. Banka hesap numaralarımız da var web sitesinde. Onların üzerinden de dilek havale yoluyla da seçebilirsiniz. Biz kurumlarla çok güzel bu konuda işbirlikleri yapıyoruz. İşbirliği yaptığımız kurumlar var. İşte çocuklarımızın düzenli doğum günlerinde ayakkabı gönderen kurumlar da var. Ee, yiyecek gönderen kurumlar da var. Onlarla aynı yardımları biz bizzat e, kurumumuzu alıyoruz. Onları paketlerin içine koyuyoruz. Umutlu kutular gerçekten kutu. Yani kutu olarak gidiyor. E, Afet bölgesine şu an hemen gönderemedik Rauf Bey çünkü e, kargo firmalarıyla görüştük kargo firmaları henüz e, ulaşım sağlayamadıkları için e, o nedenle dijital koda geçtik yani hızlı bir şekilde nasıl çözüm bulabiliriz onlara e, ulaştırabiliriz diye dijital kodlar gerçekten e, çok işine yaradı ailelerimizin biz de mutlu olduk ulaştırabildiğimiz için. Umutlu kutular hem kutu şeklinde gönderdiğiniz hem de dönem dönem e, kartlara dönüştürdüğümüz e, aslında bir umut oluyor ailelerimiz için. E, o nedenle hem aynı yardım kısmında yani hijyendi, çocuk etkinliği, de gıda noktasında destek olmak isteyen kurumlar bizimle iletişime geçebilir. Hem de e, şartlı bir şekilde bağış yaparak aslında bu ailelere ulaşılmak üzere. E, bağış yapabilirler. Çok şeffaf bir vakıf noktada e, tüm raporlamaları kurumlara yapabiliyoruz. Zaten bilançolarımız e, olsun, mizanlarımız olsun, faaliyet raporlarımız olsun çok rahatlıkla paylaştığımız için e, hesap verilebilir bir noktada kurumlar bize aslında bu şekilde destek olabilirler diye düşünüyoruz. E, siz uzmanlık gerektiren e, bir alanda çalışıyorsunuz evet. ve çok niş bir alanda çalışıyorsunuz. Bu nedenle de Afet'le birlikte aslında hani afetin getirdiği zorlukların dışında başka zorluklarla da karşılaştınız sahada. Ee, biraz önce programa hazırlanırken ilettiğiniz e, mesela özel diyetlerin olması gerekiyor. Çocukların tedavi sürecinde e, kullanmaları gereken, uyumaları gereken sadece bir yiyecek yardımı değil, özel bir gıda yardımına ihtiyacınız var. Diğer taraftan e, çifte travmalardan bahsettik. Hali hazırda e, kanser Hastalığıyla boğuşurken gelen ikinci bir AFI. Bu alanlarda da özel müdahaleleriniz var bildiğim kadarıyla. Biraz önce söylemiştiniz ama onu biraz açalım. O psikososyal destek veriyorsunuz. Aynı zamanda bütün bu süreçlerin yönetilmesini de destekliyorsunuz. Kesinlikle Damla Hanım. Bütüncü bir yaklaşımdan bahsettiğimizde bu. Kanser teşhisi konuyor. Çocuğumuz hastaneye geliyor. Ee, ve aile şaşkın çünkü ilk kez böyle bir şey yani herkes neden benim başıma geldi veya benim neden çocuğum başına geldi diye bir e, travma yaşıyor. Biz ilk andan itibaren çocuk hastaneye geldi andan itibaren e, vakıf olarak onu hoş geldin paketiyle karşılıyoruz. Hoş geldin paketi dediğimiz aslında çocuğun etkinlik yapabileceği, tedavi gördüğünde üstüne örtebileceği polar e, battaniyesinden bilekliğine kadar onları güzellikle karşılıyoruz. Sonra... Psikologlarımız önce aileye bir destek veriyor. Çünkü aile çocuk farkında olmadığı için aile daha travmayı yaşıyor. Önce aileyi ayağa kaldırıyoruz. Aileyi ayağa kaldırdıktan sonra çocuğa yönelik çalışmalarımız oluyor. O nedenle bizim psikologlarımızda farklı uzmanlık alanları var. Yetişkinler için olan, çocuklar için olan psikologlarımız var. E, hepsinin alanları farklı ve farklı bir şekilde yaklaşılması gerektiği için. Hatta biz hastanedeki hemşirelere, doktorlara da destek veriyoruz. Hatta ailenin geri kalandaki çocuklara da destek veriyoruz psikolojik olarak. Çünkü e, onlar da yalnız kalıyorlar. Tek bir çocukla ilgilendiği için onlar da bu travmayı yaşıyorlar. Bütüncül bir yaklaşımla aslında hem hastanede hem çocuk hem ailelere bu konuda destek olmak gayreti içinde oluyoruz psikologlarımız da. Online'da Türkiye'nin her yerinde e, aileler olduğu için online üzerinden seanslar yapıyoruz. Ee, çok yıpratıcı bir süreç. Dönem dönem tabii ki bizim psikologlar tarafında da e, törnür yaşandı olabiliyor, değişim yaşandı olabiliyor. Çünkü alan çok zor bir alan. Ve Türkiye'de bu alanda uzmanlaşmış başka bir e, ekip de yok aslında. Çok niş bir alan biraz önce sizin belirttiğiniz gibi. Bu alanda biz biraz daha aslında büyütmek istiyoruz. Ee, özellikle yaptığımız çalışmalarla depremden sonra bir projemiz var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Sanatla hayata Renk Kat diye bir proje. Bu biraz daha e, psikologlar, psikoloji e, e, bölümünde okuyan psikoloji e, psikologlarımızın gönüllü olarak bize destek oldukları sanatla beraber e, çocukların hayata hazırlanması, annenin, ebeveynin e, Psikolojiyle beraber bunu değerliyle bir araya getirdikleri çok güzel bir sanatla hayata rengat projemiz var. Böyle yıllar önce de uygulamıştık. Biraz da o azaltmak üzerine aslında biz çalışmalar yapmayı hedefliyoruz vakıf olarak. Zaten ailelerimizi kucaklıyoruz, maddi manevi onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da e, sanatla hayata rengat, e, oyun benim ilacım. Yani hep böyle umut üzerine çocuklarla... E, Oyun esnasında iyileşmelerini sağlayarak, oynayarak iyileşmene sağlayarak projeler yapıyoruz. Biraz daha bunları da ağırlık vereceğinizi düşünürüz bu süreçten sonra, ilk travmaktan sonra diye düşünüyorum. Şey bölgesinde, afet bölgesinde yürüttüğünüz e, faaliyetlerde bazı e, ailelerden haber alamadığımızı e, söylediniz ve bu habersizlik e, aslında başka bir şeye delalet gibi gözüküyor. E, bu durumda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir e, yöntem izliyorsunuz? Otoritelere mi bildiriyorsunuz? Devlete mi bildiriyorsunuz? Akrabalarını mı arıyorsunuz? Hı hı. E, şimdi Öncelikle tabii ki ulaştığımız aileler dışında ulaşamadıklarınızla ilgili e, otoriteleri bildirmek gerekiyor. Sizin de aynı noktadayız. E, Ulaşamadığınız ailelerin bilgileri, bu ailelere ulaşabilir miyiz? O bölgedeki yerel e, ve e, kamudaki e, aslında ictibata geçtiğiniz kurumlara iletişimi geçmeye çalışıyoruz. Çünkü biz hastanelerle de direkt temas halinde olduğumuz için hastaneler üzerinden de ulaşmaya çalıştığımız kişiler oluyor. Aileler Rauf Bey. E, şu an için bir haber alamadık. Çünkü hala biliyorsunuz o bölgede e, çok fazla bir yoğunluk ve karmaşa olması nedeniyle 15 ailemize ulaşamadık. Onlara ulaşmak için de yetkilere gerekli bilgileri ilettik. Haber bekliyoruz kısacası. Çok üzgünüz. İnşallah haber alabiliriz. İnşallah iyilerdir Ulaşamamışızdır e, telefondan dolayı ama e, maalesef şu ana kadar e, yaklaşık bir ay oldu biliyorsunuz deprem üzerinden geçeli. O ailelerimize henüz ulaşamadık. Umarım sağlıklı haberlerini alırız. Umarım. E, programın sonuna geldik. Deprem özel yayınımızdaydık. Ve Açık Dergi içinden yayın yapıyoruz. Bugün de konuğumuz Kaçuğ'dan yani Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'ndan Kübra Altepe'ydi. Vakfın Genel Müdürü. Ben Rauf Kösemem ve Damla Özlüer'le birlikteydiniz. Açık Radyo 95'ten hoşçakalın diyoruz. Salı günü Diyarkem'in kendi saatinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Kübra Hanım. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim. fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum.